Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Vesselallah ve salatü ve ala Rasulullah. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yüce Allah Azze ve Celle bizleri bir araya burada getirdiği gibi cennetin de en güzel derecelerinde bir araya getirsin ve orada kesintisiz olarak rızıklanan kullarından eylesin. Evet, birkaç haftadır Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla hem ilmimiz hem de vaktimizin kısıtlığına rağmen Şeyh Abdül Fettah Ebu Hudde'nin Min Edebil İslam adlı risalesi üzerinde durmaya çalışmıştık. Bir beş hafta kadar onu işlemiştik. İnşallah bu haftadan itibaren yine seri olmasını, takipli bir e, oturum olmasını düşündüğümüz bir risale yine kararlaştırdık. Bu da Şeyhül İslam İbni Teymiye'nin Kaidetu Ehl-i Sünneti Vel Cema'a. Yani Ehlü Sünnet Vel Cemaatin Kaidesi. Peki ne hakkında? Müslümanların kelimesi üzerinde. Nedir bu? Yani Müslümanların birliğini sağlamada ehli sünnetin ilkesi diye Türkçe'de tercüme edilmiş olan güzel, kısa, faydalı bir risale var. Bu risalenin üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Dört hafta, beş hafta kadar Allah nasip ederse kırıp dökmeden bunu gerçekleştirebiliriz inşallah. Burada önemli mesajlar var. Hiç şüphesiz ki alimler abesle iştigal etmek için Zamanlarını, kalemlerini, gecelerini, gündüzlerini harcamazlar. Muhakkak bir eksiklik, onlar bir mesaj vermek isterler ki ta diğer çağlara da kalır. İşte şu an ümmeti Muhammed'in birbirlerine karşı kalplerindeki soğukluk, karşı tarafı itham etmedeki cüretkarlığı, bunu yaparken hakkı, takvayı, ahlakı gözetmeksizin, birbirine karşı cüretkar olmasının önünü ilimle, ahlak, ahlakla, takvayla, kaidelerle Burada kısaca anlatmaya çalışmış. Burada ümmetin birliğini, ülfetini sağlamayı hedeflemiş. Allah Azze ve Celle de bu hedef üzerinde yürüyenlerden eylesin. Şu an acilen ve acilen bu ihtiyacın çözülmesi lazımdır. Çok büyük bir sıkıntı dünya çapında tüm Müslümanların üzerinde görülmektedir. Yani şu an doğru düzgün selamette olan bir yer kalmadı gibi görünüyor. Burası hem bedenen zulme uğradığı gibi hem de gelecek nesillerin yetişmesi açısından da büyük tehlike arz etmektedir. Yani senin camin yıkılabilir, Allah'ın izniyle Müslümanlar onu inşa eder. Ama o caminin içerisinde ümmete ilim adamı, fikir adamı, beyin, yönetici, asker olacak adamların da nesillerinin katledilmesi, geleceklerinin söndürülmesi tehlike olarak zaten bizlere yeter. Bir tarafta katliam işkence varken diğer tarafta da ahlak problemleri, Efendim Fikri karmaşalar, insanların neye inandığını bilmemesi, inandığı şeyi de tahkik etmeksizin, ne yaptığını bilmeksizin, neyin üzerinde yürüdüğünü bilmeksizin, e, bir, e, sanki sudan çıkmış balık gibi bir şaşkınlık içerisinde sürdürmesi, maalesef maalesef geride kalanlar üzerinden de çok ümit verici bir portre çizmiyor açıkçası. O yüzden inşallah fazla da uzatmadan Risale'ye inşallah başlayacağız. Burada daha önce çokça salihlerin hayatlarından bahsetmiştik değil mi? Dört halifemizden burada. Ki onlar bizlerin övülmelerine ihtiyaç olmaksızın zaten çok yüce zatlardır. Onlardan bahsetmiştik. Yine Selef alimlerinden bahsetmiştik. İmam-ı hakkında konuşmuştuk. Ben uzun zamandır da Şeyhülislam İbni Teymiye hakkında konuşmak istiyordum. İnşallah kısmet bugüneymiş diyeyim. Bu Risale sebebiyle İbni Teymiye'nin hayatına dair bir tek oturum ayırmak istiyorum. Neden? Zaten dediğim gibi salihlerin anılmasında bir bereket vardır hilyatül yer alan bir hadis şey rivayet İmam Süfyan İbni Uyeyne'ye nispet edilir. Der ki salihler anıldığı zaman Allah'ın rahmeti iner. Şimdi bu rivayetin sıhhati hakkında Molla Ali'ül Kari bu aslı astarı olmayan bir rivayettir dese de bu fikri destekleyen çokça sahih haber vardır. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Aişe annemizin meclislerinizde Ömer'i anın meclisleriniz bereketli olur demesi. Yine Kur'an-ı Kerim'in yüzde elli ikisinin. Geçmiş ümmetlerin kıssalarıyla dolu olması. Burada hem bir ibret hem bir teşvik, ha, değil mi? Kur'an-ı Kerim yüzde 52'si geçmiş ümmetlerin haberleriyle doludur. Ve yine e, selefimiz diğer nesillere önceki salihlerin, önceki büyük zatların haberlerini taşımıştır. Menakıp kitaplarında bunlar dediğim gibi Hilyetül Evliya olsun, İbni Saadın tabakatı olsun, İbni Ebir dünyanın 57 tane Risale'den oluşan geniş bir külliyatı vardır. O olsun. İşte Ahmet İbni Hanbel'in zühtü olsun. Abdullah İbni Mübarek'in zühtü olsun. İbnül Cevze'nin sıfatı safvesi sahfes olsun. Daha sonraki dönemlerde Zeheb'in siyeri alam nübelası olsun. Ümmet-i Muhammed bunlara zaman ayırmış. Bunu önemsemiş. geçmişin faziletini gelecek çağlara taşımış ki insanlar kendisini nispet ettiği çağın ne tip özelliklerle dolu olduğunu bilsin. O yüzden bizim için de önem arz eden alimlerden bir alim olan İbni Teymiye'yi bu Risale münasebetiyle de anmak istiyorum. Bir tek oturum. Bundaki özel sebeplerden bir sebep de İbn-i Teymiye'nin hem düşmanları tarafından hem de kendisini onu sevmeye nispet edenler tarafından zulme uğradığı açıktır. Hatta İmam Zehebi de bunu söylüyor. Hem onun düşmanlarından eziyete uğradım hem de onu sevenlerden diyor. Çünkü mutedil olanların genelde dünyada biraz kaderi budur yani. Hiçbir tarafa yaranamazlar. Herkes çünkü tarafgirlik duygusu baskındır insanlarda. O yüzden ortada duran insanlar genelde bu tarafa tam tabi olmadığı için ya da o tarafa tam tabi olmadığı için o eksiklik sebebiyle onlara biraz husumet besler insanlar. Haricisi kendisini İbni Teymiye'ye nispet ediyor. Kralcısı kendisini İbni Teymiye'ye nispet ediyor. Mürciyesi kendini İbni Teymiye'ye nispet ediyor. Ha Değil mi? Mustafa İslamoğlu İbni Teymiye'den bahsediyor. İşte daha yani çok fazla anacağımız abduhlar, reşit rızalar, daha pek çok modernizmle ilişkileri bilinen, hatta yani... Baksan kendilerinde teşeyyuh bulunan insanlarda bile böyle e, çeşitli sebeplerden dolayı İbn-i ile bir ünsiyet kurmuşlar. E, kimisi maksatlı, kimisi değil, kimisi samimi, kimisi değil bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir ama çok koşturan, çok yazan, çok konuşan insanların hayatlarında böyle şeyler olması çok normaldir. Biz de ona karşı olan sevgimizde ya da ona karşı olan yakınlığımızda bilgi ve bilinç üzere olursak daha iyi olur. Yani bir slogan vari dolaşmasın i̇bn Teymiye. Yani hiç kimse zaten Ebubekir Bekir Sıddık değildir hiç kimse Emer İbnü'l Hattab değildir. Yani İbnü't-Taymi'de alimlerden bir alimdir. Geçmiş zatlardan bir zattır. Yaşamış, mücadele etmiş, eserler bırakmış. Günahıyla sevabıyla gitmiş. Ha? E biz de inşallah onun hayırlarından, faziletlerinden bereketlenmek isteriz. Bizler de onların istifade etmek isteriz. Salih bir zattır. Onu anarız. İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi, benim için sevimli olan salihlerin kıssalarını konuşmaktandır. Fıkıh bahisleri konuşmaktansa. Çünkü salihlerin kıssalarında güzel faziletler güzel tecrübeler, deneyimler vardır. İnsanlara yol gösterir. O yüzden bizim için kalbimizin bunlarla dolması iyi olur ve dediğim gibi savunduğum, savunmaya çalıştığımız, efendim eserlerini evimize koyduğumuz zatı da e, bilmek iyidir. Yani sloganvari yaklaşımlardan uzak durmak lazım. Seven, Allah Azze ve Celle ayette dediği gibi, hidayet bulan bir delille hidayet bulsun, helak olan bir delille helak olsun. O yüzden ne yaptığımızı bilerek hareket edelim. Ve dediğim gibi İbn-i Teymiye melek değildir. Olmadığını da zaten en iyi kendisi biliyordu. Alimlerden bir alimdir. Dört imamdan, dört imamın hiçbirisinin yerine şahsın adına ben koyamam. Çünkü onlar büyük usuller, kaideler oluşturdular ve ümmet onların üzerinde devam etti. İbn-i bile ilminin pek çoğunu onlara borçludur açıkçası. Onların çizmiş olduğu yollardan giden alimlerden birisidir ki raf Melam da buna işaret eder. Dediğim gibi inşallah başlayalım. Elimizdeki Risale'nin girişinde El Menar dergisinin Mısır menşeli bir derginin sahibi Şeyh Muhammed Reşit Rıza bu ilmi Risale'nin değeri hakkında şöyle demiştir. Bu Risale'yi bu efendim dergiye koyan odur. Bu Risale Şeyhülislam'ın kaleme aldığı en değerli eserlerden ve şey, şeytanın bidatlerle ve mezhep ta taassupçuluğuyla bölüp parçaladığı Müslümanların arasını birleştirme konusundaki en faydalı yazılarından birisidir. Ayrıca Ebün-ü delil yönünden sünnetin en güçlü savunucularından olup hem kalemiyle hem de diliyle bidatlerin en ileri derecede çürüten alimlerden biridir. Onun bidatçilere cevap verme konusundaki metodu hakkı delillerle birlikte izah, izah etmek ve hakka muhalif olan şirk, küfür ve bidatin hükmünü açıklamak olmuştur. Bununla birlikte o dinin hükümlerini yerine getiren fırkaları tekfir etmek şöyle dursun. Herhangi bir tevhile dayanan belirli bir şahsı bile kesin olarak tekfir etmekten kaçınmıştır. Bu gerçekten Şeyhülislam hakkındaki en doğru ve en güzel kanaatlardan bir tanesidir. Kendisi hakkında böyle tekfirde aşırıya giden, ha, insanlara böyle haksızca cüretkarca tekfir eden e, söyleminde ne kadar haksız olduğunu zaten Şeyh Hülsam'ın hayatı ortaya koymuştur. Reşit Rıza da burada buna değinmiş. Müslümanlara yaptığı yol göstericilik ve nasihat dolayısıyla Allah onu en güzel şekilde mükafatlandırsın. İçinde bulunduğumuz devre yakın bir vaka yaşamışlar. O yüzden onlar nasıl bir çıkış yolu bulduysa bizler de öyle bir çıkış yolu bulabiliriz. O yüzden kendisi Ahmet Faruki Serhendi Kimdir? İmam-ı Rabbani adıyla meşhur olan değil mi? mektubat sahibi. Onun hem soyundan geliyor hem tarikatından geliyor Ebur Hasan Nedvi. O İbn-i Teymiye hakkında müstakil bir kitap kaleme almıştır. Kayıhan yayınları tarafından da çevrilmiştir. Tavsiye ederim. Oradaki birinci kitaptır. Serhendi. Hindistan alimlerindendir. Evet. Şimdi bu başlangıçtan sonra Şeyhülislam İbni Teymiye'nin biyografisine değinelim. Burada artık kitaptan ayrılıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Risale'ye gireceğiz. Ben dediğim gibi müstakil bir e, oturum olmasını istedim İbni Teymiye ile alakalı. İsteriz ki Allah Azze ve Celle bize de öyle bir hayat nasip etsin. Aleyküm. Allah Azze ve Celle şeklen ya da söylem olarak, slogan olarak başkalarının kafasına vurmak için, ha, delilleri çarpıştırmak için değil de hakikaten salih bir kimse olduğuna hüsnü zannettiğimiz mücadelesinin takdire şayan bir mücadele olduğuna hüsnü zan ettiğimiz bir yolu insanın yolundan gitmek için İnşallah bunlardan istifade edelim. Tam adı Ebul Abbas. Takiyyuddin Ahmet İbni Abdülhalim. İbni Mecduddin Abdüsselam El-Harrani. Harran neresidir? Evet şu an Urfa sınırları içerisinde olan Harran. Şeyhülislam İbni Teymiye doğumu orası. Irkının ne olduğu konusunda bazı tartışmalar, araştırmalar olmakla beraber çünkü içinde bulunduğu dönemde Harran'da Yahudi var, Ermeni var, Hristiyan var Müslüman var, Farisi var, Kürt var Türkmen var. allah Alem diyerek söylüyorum. Kürt olma ihtimali yüksektir. Zaten biraz münazaradaki hararetini boğazının damarlarının şişmesini de Kürtlüğüne bağlıyorlarmış. Hiç Allah'ın doğrusunu bilendir. Efendim? Yani tam dediğim gibi yani çok önemli değil. İsterse yani Çinli olsun. Fark etmez. Doğum tarihi, yeri ve ilk eğitimi hakkında on Rebiy'ül evvel, evvel 661 yani 22 Ocak 1263'te Harran'da doğdu. Mensubu bulunduğu İbni Teymiye ailesinin ve bilhassa dedesi Mecduddin İbni Teymiye ile onun amcası Fahruddin İbni Teymiye'nin bölgede Hanbeli mezhebinin gelişimine önemli katkıları olmuştur. Yani o dönemde Harran'da Hanbeli mezhebi yaygın. Hanbeli mezhebinin medresesi var Harran'da o zaman. Evet babası Halim ile aile geleneği Harran'da devam ettirilen bir Hambeli Hanbeli alimiydi. Babası da dedesinin yolunu takip ettirmiş. Yani İbn-i babası da müderris. 656 yani 1258 yılında Moğolların Allah hepsine lanet etsin Bağdat'ı istila etmeleri ve akınlarının bölgeye kadar uzanması üzerine 667'de yani 1269'da Dimeşk'e göç etti. Dimeşk nerede şu an? Suriye'nin içerisinde meşhur bir bölge. Sükeriye Darül Hadisi'nde müderrislik yapıyor. O dönemde Suriye ve Filistin özellikle Dimeşk klasik gelişimini tamamlayıp olgunluk devresine giren Hanbeli mezhebinin merkezi durumundaydı. Yani Hanbeliliğin güçlü olduğu dönemlerden. İlk eğitimde Dimeşk'te babasının müderrislik yaptığı Sükeriye Darül hadisine başlayan İbn-i başta bu medresenin hocaları olmak üzere bölgenin önde gelen alimlerinden ders aldı. Tabakat müellifleri, yani bu tabakat kitapları <gülüyor> alimlerin Allah Allah Allah. alimlerin soyunu e, kronolojik bir biçimde ya da belde belde ayırarak işte Medine alimleri, Medine'nin birinci tabakası, Mekke'nin birinci tabakası böyle değil mi? E, tabakat kitaplarının telif usulü vardır. Tabakat müellifleri onun 200'den fazla hocadan ders gördüğünü kaydetmişlerdir. E, bunlardan icazet alıyor, hadis dinliyor, ilmi müzakerelerde bulunuyor. Küçük yaşta ilim meclisine katılıyor bu kadar alimin. Hocalar arasında Mecduddin İbni Asakir var. Şimdi İbni Asakir aynı böyle nesefi gibi çok olan bir isim. Yani İbni Asakir sonuyla biten çok alim var. İşte Tarih-i sahibi var. Birçok İbni Asakir var. O yüzden mesela bazı mesela adının sonu İbni Asakir diye biten insanlar duyarsanız İbni Teğmen'in hocası diye bilirsiniz ama adamdan öyle şeyler sadır olur ki mesela denk getiremezsiniz onu. Aklınız onunla uyuşmaz. Bu başka bir zat yani mesela atabiliyor muyum? Bu yaygın bir isim. İbni Ebul Yusur Ettenuhi Bu da büyük hadis taşıyıcılarındandır. Kasım El Erbili Ebul Fereç İbni Kudame El makdisi Şemseddin İbni Ata Zeynuddin İbnül Münecca İbni Abdü Daim Zeynep Binti Mekki gibi alimler sayılabilir. Aynı İbni Recep gibi Aynı Zehebi gibi Aynı İbni Kesir gibi Kendisi de küçük yaştayken Bayan hadis hocalarından hadis okumuş. Burada inşallah daha sonra düşündüğüm şeylerden birisi de bayan muhaddisler diye bir inşallah burada bir oturum düşünüyorum. Bayanlar da geçmişte büyük alimleri okutmuşlar. Şimdi biz de istiyoruz elif bağ öğrenmesin. Ne kadar bilirse o kadar diklenir diye değil mi? Atilla İlhan var meşhur. Diyor ki entelektüel bir kadın almadım Çünkü diyor entelektüel bir kadınla ikinci dakikadan sonra balkondan atmak istersiniz. O yüzden gittim cahil aldım bir tane diyor. Yani o yüzden e, geçmişte işler böyle değil. Bayanlar iştirak ediyorlar ilme. Evet İbni Teymiye alimler ailesi mensubudur. Dedesi çok büyük bir alimdi. Aynı şekilde babası da önemli bir hanbeli alimiydi. İmam Zehebi. Mübelada. İbni Teymiye'nin babası hakkında diyor ki babası ilimde bir yıldızdı ama güneş ve ayın arasında kayboldu. Güneş ve Aydan kastı da İbn Teimiyah ve İbn Teimiyah'in dedesi. Güneş olarak İbn Teimiyah'i söylüyor, Ay olarak da İbn Teimiyah'in dedesini söylüyor. Yıldız diyor aralarında kayboldu. Yani o da önemli bir e, alimmiş, bir e, müderrismiş fakat bu iki tane ismin yanında o kadar öne çıkmamış yani. Rahimallah. Evet e, İbn Teimiyah ilimde cidden, Zehbin'in de söylediği gibi Güneş gibi çok erken yaşta zekası dikkat çekmiş, takvası ibadeti cesareti hafızasıyla etrafındakilerden çok öne geçmiş. Bu yüzden hem çok hayranı, otomatikman da çok hasmı olmuş. Evet, onun fiziki özelliklerinden bizlere talebesi ve arkadaşı İmam Zeheb'den dinleyelim. Kendisi beyaz tenli, siyah saçlı ve gür sakallı. Saçları kulak memesine kadar ulaşıyor. Gözleri konuşkan diyor, iki dil gibiydi. Konuşan iki dil gibi. Orta boyluydu, iki omuz arası genişti, yüksek sesliydi. Konuşması fasih, okuması seriydi. Kendisi diyor hiddetliydi. Fakat bu hiddetini Hilmi ile örter etkisiz hale getirirdi. Onun kadar Allah'a yalvaran, ondan yardım isteyen, ona yönelen daha bir kimseyi görmedi. Evet. Bu sözlerin sahibi Zehebi de yüzlerce alim görmüş bir kişidir. Ve tabakat tarih ilmine çok vakıf olduğu için onun önünden geçen alim adının haddi hesabı yok. Bu kadar değerlendirmesi neticesinde diyor ki ben İbni Teymiye gibi birini görmedim. Bu gerçekten çok büyük bir şey yani. Bizim aramızdaki sıra, sıradan övgülere benzemez yani. Ehl-i Sünnet'in çok büyük alimlerinden, büyük muhaddis ve hadis, hadisi de çok sıkı tutan İbni i Dakik el var, Şafilerden. O İbni i Teymiye hakkında diyor ki, bütün ilimleri iki gözünün önünde toplamış bir adam gördüm. Onlardan istediğini alıyor, kullanıyor, istediğini de diyor bırakıyordu. Hani ilim onun önündeydi, istediğini seçiyordu böyle. İbn-i Dakik el o zaman yaşlı, İbn-i daha genç böyle bir övgüsü var ona karşı. Sonra diyor ki onu ilk göz gördüğünde diyor ki zannediyorum ki Allah azze ve celle artık senin gibilerini yaratmamıştır. Bir başka rivayette diyor ki Allah Subhanahu ve Teala sanmıyordum uzun zamandır böyle bir adam yaratacak. Yani şaşırıyor ondaki potansiyeli gördüğü zaman. Şeyhülislam'ın İslam'ın hayatını dediğim gibi tam anlamıyla anlatmak için hem çok saatler lazım hem derin bir araştırma lazım. Dediğim gibi vaktimiz de ilmimiz de kısıtlı. Ee, o yüzden e, bereket olması için, tanımamız için ayırmamız gerekiyor. Olabildiği kadar artık anlatmaya çalışacağız. Koca bir ömür ne kadar anlatabiliriz? Mücadeleyle geçmiş ama bilmemiz gereken şu var. Hayatı telif, cihat, mücadele, takva, ibadet, hapis, sürgün ha? böyle geçmiş bir hareket adamı. O yüzden normal sırada medresesinde ha? böyle e, normal dersle uğraşmış, hayatını rutin bir şekilde devam ettirmiş bir alim değil. Zaten öyle olsaydı adı bu çağlara kalmazdı yani iki tane özelliği var. Hem bir hareket adamı olması gerçekten hem de bunun altını ilimle doldurması yani. Yoksa bir insanın hareket hareket adamı olması, çığırtkan olması, çok sesinin çıkması, çok önde olması onun hak üzeri olduğu anlamına gelmez yani. Hümeyni'ye de baksan bir hareketin lideri yani. Değil mi? Ama onun hak üzeri olduğu anlamına gelmez yani. İlla birisi önde diye o isabet etti denilmez. Süleyman Ulvan, Hafizehullah kendisi diyor ki her devirde çok büyük alimler çıkmıştır. Ama diğer çağlara ancak birkaç tanesi kalmıştır. Onlar da Allah'tan hakkıyla korkan, hakkı söyleyen ve ilmiyle amel edenler ancak. O yüzden İbn Teymür'in adının bu çağlara kalması ve artarak ilerlemesi, dillere kitaplarının çevrilmesi, onun ilminin bereketinin anlamına gelir diye düşünüyorum. Evet, ee, hadiste öyle bir seviyeye geliyor ki artık hadiste hadis hafızları, hadis imamları seviyesine geliyor. Bilinen tüm hadis kitaplarını ezberlemiş. Ve İmam Zehebi diyor ki İbni Teymiye'nin bilmediği hadis, hadis değildir. Yani İbni Teymiye'ye bir hadis gelse, kendisi desek ki yani ben böyle bir hadis bilmiyorum, duymadım. Bu öyle bir hadis olmadığına işaret edebilir. O kadar otorite olmuş hadiste. Tefsirde yine tabii ki bir deryaydı. Müstakil bir tefsir çalışması yok. Yani İbn Teymiye oturup Bismillah deyip Fatihadan NASA kadar tefsir kalemi almamış. Ama ne var? O kadar ayetlerle haşır neşir olmuş. O kadar manalar vermiş gerek dirayeti yönünden ha, gerek işte efendim e, dille alay, dile tahallük eden yönleriyle o kadar ayetlerle haşır neşir olmuş ki muhasır bir çalışma çıktı 10 ciltte toparlandı bunu Dar İbni Cevzi bastı 10 ciltte toparlandı Arapça Türkçe'ye de çevrildi Polonya'lıları tarafından İbn Teymiye tefsiri diye düşünün müstakil bir tefsir çalışması olmamasına rağmen 10 cildi bulmuş fakat 50 tane sure var içerisinde. O sureler de tam değil. Yani Bakara suresini tamamen tefsir etmemiş. Ama bunu araştıran Ürdünlü şahıs İbn-i Teymiye kitaplarında ayete dair, Efendim tefsire dair ne konuştuysa doldurmuş böyle bir ansiklopedik çalışma yapmış. İbn-i Teymiye ile alakalı kitaplar mesela bezarın bir menakıbı var. Orada diyor ki mescide gelirdi hafız Kur'an okurdu. Hafız Sadakallahülazim deyip bitirdiği zaman İbn-i Teymi onun o gün okuduğu ayetleri tefsir etmeye başlardı. Hatta hazırlıksız gelmiş yani. Oturur yanına başlardı. Öyle olurdu ki diyor 3-4 saat sürerdi. İnsanlar giderdi, işlerini görürdü, hallederdi, dönerlerdi i̇bn Teymi'ye daha ayetleri tefsir ediyor. O kadar şey var. Ayetlerle böyle bir yakınlığı var. O yüzden gerek tefsir, gerek tefsir usulüyle alakalı çok güzel kendisinden eserler Yorumlar sadır olmuş. Fıkıhta dört mezhebin ve selef imamlarının bunlarla beraber İbni Hazm'ın görüşlerini ezberlemiş. İbni Teymiye fıkhının ayrı bir özelliği de daha farklı bir özelliği sahabe görüşlerini dediğim gibi biliyor. Bütün yönelimleri biliyor. Hırsla bunların üzerine gidiyor. Özellikle de ilim, tecrübe, diraset ve araştırma zihniyetiyle temayüz eden Ömer İbnül Hattab, Ali İbni Ebi Talib, Abdullah ibn Abbas gibi sahabelerin fıkhını öğrenmeye tüm gücünü sarf ediyor. Ayrıca Said İbni Musayyab, değil mi onun burada bir kıssasını anlatmıştım hatırlarsınız. İbrahimen İbrahimen Nehayi gibi benzerlerinin Süfyan-ı Sevri, onların fıkhi görüşlerini ezberlemeye son derece gayret gösteriyor. Kısaca toparlamak gerekirse İbn Teymiye kendisini üstün bir şekilde yetiştirmiş. Asrında geçerli olan ilimleri öğrenmek, sapasağlam tutunabilmek için öğrenmediği hiçbir kısım bırakmamış. İlmin tüm alanlarına yönelmiş Muhasırlardan birisi onun döneminden birisi diyor ki Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam'a demiri nasıl yumuşattıysa İbn-i Teymiye de ilimleri yumuşatmıştır. Ona herhangi bir ilimden sorulduğunda onu gören ve dinleyen onun ihtisas alanının bir tek o olduğunu zanneder. O daldan başka bir ilim bilmediğini zanneder. Yani tefsir hakkında öyle bir konuşuyor ki diyorsun ki uzmanlık alanı bunun tefsirdir diğer ilimlerde herhalde o kadar değildir. Ama tüm ilimlerde yöneldiği tüm ilimlerden öyle. Diğer mezheplerden olan fakihler onunla birlikte oturduklarında kendi mezhepleri hakkında daha önce bilmedikleri konularda ondan istifade ederlerdi. Yani yanına bir maliki geldiğinde maliki mezhebine dair başka görüşler İbni Teymiye'den öğreniyor İbni Teymiye maliki olmadığı halde. Evet. Bu kadar başkasının mezheplerine de hatta bir münazara da diyor söyleyin bana mezhebinizi ben oradan delil getireyim size onun görüşlerinden getireyim söyleyin bana neyse mezhebiniz. Bir mahkemesinde münazarasında öyle diyor bu kadar e, yoğun bir bilgi e, hacmi var kendisi de Hanbeli mezhebiyle yetişmiş genç yaşta hanbelilik kürsüsüne oturmuş. Hatta fıkhi mesela tercihlerini söylerken, fetva verirken derken Hanefiler böyle der, Malikiler böyle der, Şafi böyle der. Bizim mezhebimize göre de der ki, yani o yüzden böyle İbni Teymiye'yi mezhepsiz gibi göstermek, İbni Teymiye mezhep düşmanıymış gibi yani affedersiniz göstermek zaten onun hayatına tam ters bir durum. Ama dediğim gibi kendisi iştihat şartlarını hakkıyla taşıdığı için yeri geldiğinde mezhebinin bazı görüşlerinin de dışına deliller ışığında çıkmış. Ama bu onun böyle mezhep Aleyhdarı vesaire olduğu anlamına gelmez. Böyle bir şey konuşmak yersizdir. Ee, Hanbelilerin tabakat kitaplarında onun adını rahatlıkla görürsünüz. İbn-i Recep'in e, Zeyl Tabakatı Hana bile var orada. İbn-i dair müstakil bir bak var yani. Evet. Akayt ve usulü din zaten onun uzmanlık alanı ve öne çıkan yönüdür. İbn-i İbn-i olarak böyle günümüze taşıyan mesele zaten Akayt. Akayda dair yazdığı çok sayıda eser var. Oturumun sonunda bunları okuyacağım inşallah. O günden bugüne kadar tevhid ve tecdid hareketleri bu eserleri muhakkak elinden geçirmiş, şerh etmiş. Hala şerh edilmeye devam ediyor ve kendisinden istifade edilmeye devam ediyor. Ve tabi ki İbn-i öne çıkaran yönlerinden birisi batıla karşı yaptığı mücadele. Oturan bir alim değil, sakin bir alim değil. Hem tabiatı hem de hakkı ayakta tutmak gayreti onu susturmuyor. Bu Selahaddin, Eyyubi, Rahimahullah zamanının biraz öncesinden başlayan ve Selahaddin'in de döneminin sonrasına geçen Hasan Sabbah hareketi var. Haş haşi diyorlar bunlara. İngilizce asasin kelimesi ha bunlara dayanıyor. Bu suikastçiler bunlara dayanıyor. Şimdi onlara soyu ve itikadı dayanan bir adam var. Bu batini Allah'ın dinine yaklaştığı usulü sahabeden tabiinden çok çok uzak. Bunun önüne getiriyorlar, İbn-i önüne getiriyorlar. Adam saçlarını uzatmış, yıkanmıyor. Tırnaklarını uzatmış, bıyıklarını uzatmış ve bunları yıkamıyor. İbn-i bunun eliyle saçlarını kesiyor. Tırnaklarını kesiyor, bıyıklarını topluyor. Ondan sonra sahabeye ve diğer müminlere söz söylemeyeceğine dair, uyuşturucu kullanmayacağına dair, haramları işlemeyeceğine dair, zimmilerle gezmeyeceğine dair tövbe ettiriyor, yemin alıyor ondan. Herkesin önünde. Rüya tabiri ve bazı malumatı bulunmadığı konularda da konuşmayacağına dair kendisinden yemin alıyor. Öyle onu serbest bırakıyor. Yani eliyle müdahale ediyor birisine. Bidat ve dine ters düşen şeylerin izalesine de yöneliyor. Öğreniyor ki bir beldede bir kaya kaya var. Ahmak ya adamlar. Kaya ile teberrük ediyorlar. Yani böyle bir şekli şemali olan, geçmişten günümüze gelen, yani böyle bir çok böyle bir fiziki özelliği de böyle güzel bir albenisi olan da bir kaya değil. Bir kayaya teberrükte bulunuyorlar. Etrafında tavaf ediyorlar ve kayaya adakta bulunuyorlar. Bildiğin taş parçasına, yekpare bir taşa. İbn-i Teymiye adamlarıyla oraya gidiyor. Beraberinde kayaları kesen taşçıları da götürüyor, taş ustalarını. Herkesin önünde bunları parçalıyor. Bu ziyaret ziyaret bölgesini yıkıyor, parçalıyor. Böylelikle Müslümanları bunun günahından kurtardı diyor İmam i̇bn Kesir. Sonra kendisini ehli tasavvufun bir kısmına. Bakın, burada da İbn-i Teymiye tasavvuf işte zül hareketi, takva bunlara hedef aldığı kendisi işte zahiridir Necip Fazıl'ın dediği gibi yani Necip Fazıl işte tecdit hareketleri şey batıl hareketlerle ilgili yazdığı bir kitabı var ki kendisi yani bu konuda yazabilecek en son kişilerden bir tanesi. ama kendisi Ahmet Davutoğlu'dan etkileniyor. Onun dini tamir davasında din tahripçileri diye bir kitabı var. Orada birinci yere İbtemiye ye vermiş. Sadece talak meselesine değinmiş. Diğer yerlerde övüyor. E bir tek talağa değinmiş. Dini tamir davasında din tahripçileri Birinci tarafa İbn Teymiyye'yi koymuş mesela. O da kendisinden etkilenmiş. İbn Teymiyye hakkında işte bu diyor duygusuz. Ha Duygusuz diyor. İşte nasipsiz diyor vesaire. Necip Fazıl Allah afetsin onu. Bu şekilde bir e, tavırda bulunuyor. İbn Teymiyye'nin fetvasının zaten yanlış hatırlamıyorsam 16. cildi tasavvuf hakkındaydı yani. Ya 11 ya 16. cildi hatırlam yanlış hatırlamıyorsam. Zaten tasavvuf hakkında ama onun karşı çıkmış olduğu mesele mesela Abdülkadir Geylani'yi öve öve bitiremez. Kitabını şerh etmiştir Futuhül Gaybu. Fetavanın birinci cildinde, beşinci cildinde başka yerlerinde Abdülkadir Geylani'den iktibasta bulunur. Cüneydül Bagdadi'yi öve öve bitiremez. Hasan el Basri'yi öve öve bitiremez. Demek ki bu zatın hedef almış olduğu bir grup var. O da tasavvufun züht, takva yanı değil. Daha çok batınilik işte Hallac gibi ya da işte Muhiddin İbni Arabi gibi ya da işte Tilmisani gibi kişileri karşısına almış, bunların bir kısmını bidatle, bazılarını şirk ve küfürle itham etmiş. Ama bu bir top bir züç ve takva hareketine karşı çıkan bir kalpsiz, bir duygusuz olduğu anlamına gelmez. Bu ondan çok uzak bir hayat yani. Birazdan çünkü ahlak yönüne değineceğim. Efendim bunların sahtekarlıklarını fark ediyor. O yüzden onlara savaş açıyor. Özellikle bunlardan bazıları Suriye'de Moğollarla işbirliği yapıyor. Bu Pasavuf kendini tasavvufa nispet eden bu ekol Moğollarla da işbirliği yapıyor. Değil mi? Irak'ta kesin Amerika ile yapması gibi ya da Libya'ya İtalyalılar girdiğinde Ömer Muhtarı mutasavvıfların satması gibi ya da Napolyon Mısır'a girdiğinde Mısırlı Sufilerin onu çiçeklerle karşılaması gibi. Kim zaman insanlar kanabilir yani olabilir yani bu Selefi'den de kanar. Muhammed bin Selman ümmetinin hayatındaki bütün ganimetini Trump'ın kızına verdi yani fark etmiyor. Yani ahmaklık bir fikir adamı der ki ahmaklık havada gezen bir bulut gibidir. Birisinin üstünde durduğunda artık onun kim olduğunun önemi yok. Yani alır onu altına diyor. O yüzden biri ahmak olacaksa Selefi de olur, tasavvufçu da olur fark etmez. Dediğim gibi bunlar Moğollarla işbirliği yapmışlar. Bunların en cahilleri Ahmed er Rufay'inin tabilerinden olan Rufailerdir. Biliyorsunuz Rufailerin hala en yaygın zikri kendilerine şiş sokmalarıdır. Taksim'deki Galata Mevlevi Hanesi'ne giderseniz orada rufayların kendilerine karınlarına sokmuş oldukları kazıkları görürsünüz. Yani insan Allah yolunda cihad etse, bir kafiri yakalasa o kadar zulmedemez yani. Bu nasıl sokulur bir insanın bedenine? Tabii bunu dayandırdıkları kendilerince bir kıssa var. Daha önce anlatmıştım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanına gidiyor Ahmet el -Rufay. O esnada Ahmet el-Rufay'ı Peygamberin kabrine bakarken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini çıkartıyor kabirden. Ahmet Arrufai'de el elini tutuyorum. Bir süre musafah ettikten sonra Resulullah elini çekiyor. O esnada da Medine'nin çevresinde çadırlarda Ahmet Arrufai'nin müritleri var. Tabi haber halka halka yayılıyor. Resulullah elini çıkardı, Resulullah elini çıkardı. Bunu duyan tabileri de biz nasıl bu olayı görmedik, nasıl biz onun eline değmedik, nasıl biz bu olayı yaşamadık diye çadırların kazıklarını söküp karınlarına sokuyorlar. Fakat bunlara bir şey olmuyor. Bir şey olmayınca diyorlar ki işte bu manevi aşktır. Allah Azze ve Celle bizi buradan böyle koruyor. O yüzden bunu hala devam ettiriyorlar. Fakat İmam Zeheb-i Siyer-i Alam-ı Nübelada ahmet böyle bir şeyden beri olduğunu kendinin bir zahit olduğunu ama yolunun bozulduğunu söylüyor. O yüzden biz Ahmet-i Rufay'ın zatına böyle bir şey söylemekten kendimizi uzak tutalım. Nasıl Abdülkadir Geylani'nin yolunu bozuyorlar? Ona kötü söz söyleme anlamına gelmez. İşte bugün hariciler Işit de mesela bazı şeylerini İbni Teymiye'ye dayandırıyor ya da İbni Teymiye'yi Böyle zikrediyor diye o onun nasıl kötü olduğu anlamına gelmez. Bu da o yüzden e, bu zatlara da bilmeden konuşmamamız gerekir. Evet İbnü i Teymiye bunlarla münakaşa ediyor. Ve bunların sihirbazlıklarını ortaya çıkarıyor. Şöyle ki bunlar halka Seyyid Ahmet Arrufai'nin bereketi sebebiyle kendilerine ateşin de dokunmadığını söylüyor. Diyor bize ateş yakmaz. Bunlar ateşe giriyorlar fakat kendilerine de dokunmuyor. Çünkü vücutlarına yanmayan bir maddeyle sıvıyorlar. Bedenlerini yanmayan bir maddeyle kaplıyorlar. Böyle ateşe giriyorlar. Bu kerametlerini İbn-i de hazır bulunduğu saltanat naibinin huzurunda göstermek istediler. Sultanın adamlarından bir tanesi var. İbn-i bunlarla münakaşa edince mahkeme oluyor. Onlar da diyorlar ki biz bu özelliklerimizi gösterelim size. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Gireceğiz ateşe yakmayacak yani. İbn-i de diyor ki tamam kabul ama öncelikle suya gireceksiniz, güzelce yıkanacaksınız ve bedeninize sirke süreceksiniz. Eğer sözünüzde sadıksanız diyor girin. Bunu diyen şehhleri de diyor ki Vallahi bizim bu hallerimiz Moğolların yanında Geçerli. Şeriat ehlinin yanında Geçerli değil. Böylelikle Yalancılıklar ortaya çıkıyor ve e, Orada bütün itibarlarını kaybediyorlar. Moğollarla cihat döneminde Tabi toplumda bozukluklar var. Top, otorite kalkmış. Kontrol kalkmış. Emir bil maruf ve nehyanül münker yok. Değil mi? Öyle olunca Birçok yerde affedersiniz genel evler Açılıyor. Meyhaneler açılıyor. Mısır'da Şam'da. İbn-i Teymiye de bunu Bu dönemde görüyor. Savaş sonrasında Allah subhane ve teala zafer nasip edince İbn-i Teymiye arkadaşlarını yanına alarak artık şehrin de idarecileri gibi olmuşlar. Allah zafer nasip etmiş. Hepsini basıyor, bütün içki şişelerini kırıyor. İçkilerin bulundukları büyük o şeyler var ya, fıçılar onları deliyor, içkileri sokaklara akıtıyor. Genel evlerini basıyor, oraları iptal ediyor ve sahiplerini cezalandırıyor. Bu yüzden halk memnuniyetle karşılıyor, hakkında pek çok. Kasideler dahi yazmışlar bu olaydan dolayı. Kendisi büyük şekilde tebrik ediliyor bu hayrı sebebiyle. 701 Hicri senesinde bazı Yahudiler bir toplantı yapıyorlar. Yahudiler bir itirazda bulunacaklar yöneticiye. Şimdi bunlar diyorlar ki, biz cizye istiyor yönetici. Bunlar da diyorlar ki, bizim yanımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden kalma bir evrak var. Bizim hakkımızda cizyeyi kaldırdı Yahudi Hristiyan hakkında. Şimdi bunlar biliyorsunuz her şeyin yerini bozarlar. Bunlar bir sahte vesika getiriyorlar. Fakihler bu vesika üzerinde tartışıyorlar. İbn-i Teymiye oradaki fahiş hataları yakalıyor. Bu konuda Yahudilerle tartışıyor. Onların hata ve yalanlarını vesikanın da sahte ve düzmece olduğunu ortaya çıkartıyor. Böylelikle hem ceza hem de cizi ödemeye mecbur kalıyorlar. Cezaevine alındığında tüm koğuş adi suçlardan yatan insanlar. Şimdi adi suç ne? İşte içki içmiş, hırsızlık yapmış, bir şey kumar oynamış. Cezaevine bunları doldurmuşlar. Cezaevinin içerisinde kumar oynuyorlar taşla hiçbir şey bulmasalar e, o içeri girdiğinde kısa sürede tüm koğuş kısa zaman sonra namaza başlamış. Beraber cemaatle namaz kılmaya başlamışlar. Cezaevinin avlusunda koğuşa sığmayınca cezaevinin avlusunda namaza bu sefer durunca e, bu da yöneticinin dikkatini çekiyor. İbn Teymi'nin ceza ve hayatını yumuşatmış biraz. Hatta diyor ki sen buradan çıkmayacaksın ama insanlar sana gelip soru sorabilir. Hatta onun cezaevi mektuplarının böyle 10 mektubu derleyip bir risale yapmışlar. Orada annesine yazdığı bir mektupta diyor ki burada elhamdülillah yani beni bağırlarına bastılar. Şartlarım yumuşatıldı. Bana şu şu şu şu kitapları gönderebilir misin? Ee, biraz kitaba ihtiyacım oldu da o kitapları gönderebilir misin diyor. Yani onun içeriği ıslah etmesi, orayı güzelleştirmesi. Evet. Büyük İslam alimi hafız. Hafız deyince ne anlayacaktık? Hadis hafızı. Büyük İslam alimi hafız. Haccac el -Mizzi. Mehmet bu kimin kayınpederiydi söyle bakalım. İbni Kesir'in, Mehmet İbni Bazı nasıl olsun? 700 sene var hatasını <gülüyor> evet. Hatasında istikrar ediyorum. Devamla başla. Evet, Mizzi hapse alınınca arkadaşlarıyla beraber cezaevine gidip onun çıkarılması için büyük çabada bulunup Mizzi'yi cezaevinden çıkartıyor. Mizzi merhum rahimahullah çok hürmet edermiş İbni Teymiye. Kendisi de şafilerin çok büyük alimlerinden de ve gerçekten büyük bir hadisçidir. Evet, Yahudi olan bir kimse var. İmam Zeheb'i bunu anlatıyor siyerde. Eviz İbn-i Teymiye ile Mizzi'nin ortasındaymış evi. Bu berekete bak yani. Bir tarafında İbn-i Teymiye var bir tarafında Mizzi var. Onların ahlakını, gayretini, mücadelesini görünce o da tövbe ediyor. Müslüman oluyor ve daha sonra da İslami ilimlere dalmış. Ve çeşitli hatta Risale'ler yazıp literatüre girmiş. Yani sadece onların hal davetinden, onların böyle yaşamlarındaki böyle hallerinden etkilenip onlar da Aleyhisselam, onlar da Müslüman olmuş bir Yahudi. Daha da ilginci... İbn-i haranda Harran'da küçük yaşta Kur'an öğrenmeye mescide giderken onu mescit yolunda gören bir Yahudi var evinin önünden geçiyor. İbn-i böyle ufak, esmer bir adam küçük bir çocuk. Elinde Kur'an derse böyle gidip gelirken yolda da ezberini çalışıyor. Ağza hareket ediyor sürekli. Bir Yahudi orada yolda görüp Halinden çok etkilenip o da Müslüman olmuş. Yani çocukken bile bir yoğun, yani çocukken bile hal daveti olabiliyor yani. Onun saflığından, temizliğinden bereketi sirayet etmiş. Çok güçlü bir münazara kabiliyeti var. Nakledildiğine göre hiç yenilmemiş. Çok eskin bir zekaya sahiptir. Onun hasmı olan sufiler bile şialarla münazara gidecekleri zaman İbni Teymiye'ye gelip delil sorarlarmış. Ne diyelim öyle derlerse ne diyelim, böyle derlerse ne diyelim diye. Ondan istifade etmişler. Ve tabi ki cihadı, evet Şeyhülisam İbni teymiye İlmini Allah yolunda cihatla taçlandırmış alimlerdendir. Şimdi bu noktaya değinelim. İbni Kesir anlatıyor. Elbidaye ve Nihayede. Moğollar 699 yılında Suriye topraklarına girdiler. Nasır kalavu'nun askerlerini yenilgiye uğrattılar. Kuvvetli bir darbeyle perişan ettikten sonra darmadağın oldular. Allah Azze ve Celle'nin takdiri yerini buldu. Yapacak bir şey yoktu. Mısır, Suriye orduları kaçtılar. Mısır'a doğru Dönerek Dimeşk'e geçtiler. Moğol orduları böylece Dimeşk kapılarına geldiler. Ahalisi müthiş bir korku içindeydi. Şafilerin kadısı İmamuddin, Malikilerin kadısı ez -Zevavi. ve daha pek çok alimlerden ileri gelen eşraftan pek çoğu kaçtılar. Hatta öyle ki şehirde idarecilerden ve büyük din adamlarından kimse kalmadı. Sadece tek bir alim halkla beraber kalmış, kaçmamış, şehirden çıkmamıştı. Çünkü o kendisiyle kaçması kendisiyle korkaklık arasına giren bir kalbe sahipti diyor. İvini kesil. Korkuyla he, arada kalması, işte bir kalbi var ki kaçırmadı onu. Korkuyla kaçış arasına girdi. İbn-i Teymiye şehrin ileri gelenlerini topladı ve durumu kontrol altında tutmak için Dimeşk'e girmekten el çekmeleri hususunda Moğol hükümdarıyla konuşmak üzere gidecek heyetin başında kendisinin bulunması konusunda onlarla anlaştı. İbn-i Teymiye heyetle birlikte gelmiş ve Moğolların hükümdarı ve komutanı olan Gazan Han ile buluştu. Allah-u Subhane ve Teala İbn-i heybet, iman, takva ve takva örtüsüyle bürüdü. Bu görüşmelerde hazır bulunanlardan birisi durumu şöyle anlattı. İmam İbni Teymiye ile birlikte ben de görüşmede hazır bulundum. Bizzat oradaki anlatıyor. Hükümdara karşı adalet konusunda Allah'ın ayetlerini peygamberin hadisleriyle başladı. Konuştu. Sesini yükseltti. Yaklaştıkça da onun yüzüne konuştukça da yüzüne yaklaştı. Dibine girmiş Kazan Hanım. Ee, buna rağmen hükümdar ona yöneliyor. Dediklerine kulak veriyor ve gözünü ona dikiyor. Ondan yüzünü çevirmiyordu. Sultan Allah Teala'nın Kalbine doldurduğu heybet ve muhabbetin şiddetinden bu alimi kim olduğunu sordu ve doğrusu ben onun ne benzerini ne de onun kadar kalbi sebat sahibi sözü onun kadar tesir bırakan birini görmedim. Kendimi şimdiye dek onun gibi hiçbirine boyun eğer halde görmedim. Zalim zaten Gazanhan, işgalle zaten gelmiş, etkileniyor ibni Tayyidan. Tercüman yoluyla aktarıyorlar Gazanhana. Gazanhanda dedi ki Gazanhana dedi ki sen kendini Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Bize ulaştığı kadarıyla beraberinde bir kadın bir imam, bir şeyh ve müezzinler var. Baban ve annen kafirdiler. Buna rağmen onlar senin yaptığını yapmadılar. Onlar anlaşmışlardı, sözlerini tuttular. Sense anlaşma yaptın, söz verdin, sözünde durmadın ve şimdi bize zulmettin. Bunu onun yüzüne söylüyor. Bunun üzerine yanındakiler korkuya kapılıyorlar. Ve şimdi İbn-i kafasına kafasını hemen vurur da kanı üstümüze sıçrar diye cübbelerinin eteklerini toplayıp, Etraftan topluyorlar. Aman diyorlar kan bulaşmasın. Şimdi kesin kafasını kesecek yani. Gazanhan onları yemeğe davet edince i̇bn temiye Teymiye bu lokma haramdır diyerek su dahi içmiyor. Sofraya oturmuyor. Gazanhan ondan ayrılırken dua etmesini istiyor. i̇bn temiye bed beddua ediyor ona. Allah'ın ıslah etmesini istiyor. İçinde de ona bir sürü e, dışarı çıktıklarında hepsi İbn-i hücum ediyor alimler. Sen ne yaptın? Şimdi peşimize takılacak. Orada öyle dedi ama peşimizden iki adam yollar. Bizi mahveder. Elak ettin bizi diyorlar. Senle biz aynı yoldan yürümeyiz. Sen bu yoldan git Dimeşke biz bu yoldan gidelim diyorlar. Bunlar yollarını ayırıyorlar. İbn-i tek kalıyor. Bir süre sonra diğer grubu, kalabalık grubu yolda haydut çetesi basmış. Bütün eşyalarını üstlerinden almış. Affedersiniz dımdızlak bir şekilde bunlar Şam'a kadar gitmişler. İbn-i de diğer taraftan tek başına izzetli ve heybetli bir şekilde atının üstünde Şam'a dönmüşler. Selamet olarak memleket'e gelmiş. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu verir. Hicri 700 senesinde insanlar kulaktan kulağa Moğolların Suriye'yi ele geçirme niyetinde ve Mısır'a girmeye kararlı olduklarını duydular. İlk defasında olduğu gibi ahali kaçmaya başladı. Şimdi diyor ki Bini Kesir eskiden Moğollar geldiğinde kaçıyorlardı şimdi adlarını duyunca kaçmaya başladılar. O kadar öncesinde darbe vurdular çünkü yani Moğolların adını duyan kaçıyor. Öyle bir durum var. Büyük bir kargaşa çıktı 702 senesinde Moğollar saldırdılar. Hakim ve idare edenler arasında bir fark olmadan herkes kaçtılar. Ve gelip İbni Teymiye'ye yöneldiler ne yapacağız diye. Suriye ordusunun karşısına çıkarak onları savaşa ve harp meydanına sevk etti. Onlara Allah Azze ve Celle'nin nusret ve zaferini vaat etti şu ayeti okudu. Kim kendisine verilen ceza kadar ceza verirse ve kendisine yine de saldırırlarsa andolsun ki Allah ona yardım edecektir. Allah şüphesiz affeder ve bağışlar. Hac suresindeki ayeti okuyor. Grubu cesaretlendiriyor. İbni Teymiye kalplerdeki azimleri harekete geçiriyor ve şehir halkının gönlümlerini teskin ediyor. Sonra atının sırtına, atın üstüne binerek bir savaşçı olarak bizzat harp meydanına iniyor kendisi de. Onun gibi birisine halkı cihatta sebaata çağırıp kendisinin topukları üzerine dönmesi beklenmezdi. Aksine kalabalıklar önüne düştü. Dimeşk yakınlarında bulunan Mercus Sefer'e geldi. Tarihte efendim Şakh Şakhap Savaşı diye bilinen çarpışma 700 702 senesi Ramazan ayında başladı. Ramazan ayında başlamış. Zannediyorum 4 Ramazan olsa gerek. İki taraf karşılaştı. Atılgan süvari olarak ölüm meydanına önden daldı. Savaşması, davranışları, hitabeti, cesaretiyle etrafındakilerin kalplerini güçlendirdi. Şeyh Hülsam İbni Teymiye bu savaş öncesinde tüm cemaatleri geziyor. İstisnasız tüm cemaatleri gezip savaşa teşvik ediyor. Hatta İbni Kudamel Makdis'in kabrinden istigası yapanlar var. Darda kaldığında İbni Kudamel Makdis'iden yardım istiyorlar. Yani böyle halleri olan bir cemaate giderek, Diyorlar ki Allah yolunda harbe girmeniz lazım. Onlar da diyorlar ki biz hiçbir şey bilmeyiz. Tesbihattan zikirden başka diyorlar. İbn-i diyor ki o zaman bu yaptığınız yerine daha güzelini öğreteyim size. Onlara güzel bir zikir öğretiyor. Diyor ki bari böyle en azından yardımınız dokunsun. Böyle batıl dualar yapmayın. Hatta ve hatta şehrin çöplüklerinde banyo denilen bir şey var ya şehrin uzak yeri yani. Banyo'da duran affedersiniz sarhoşlar ayyaşları var. Onların yanına gidiyorlar ki diyorlar Moğollar geliyor Allah yolunda cihada girmeniz lazım. Onlar da diyorlar ki şey, biz içmekten başka ne biliriz yani. Bizim ya, halimiz bu. Ben demiyorum size alın elinize kılıç önden girin. Ben hepinizin eline bir sopa vereceğim. Sizi ordunun en arkasına koyacağım. Eğer bizden birisi kaçarsa döver onları öne gönderirsiniz. Bu kadar her potansiyeli değerlendirmiş yani. Ve kendisi de bizzat iştirak etmiş Allah Azze ve Celle de. Efendim bereket veriyor. Savaş başlamış, vuruşma şiddetlenmiş. İbn-i Teymiye savaşa bizdaki iştirak etmiş. Kendisi ve kardeşi de ölüm meydanına cesaretle atılmış ve savaşmış. Suriyeliler ve Mısır ordusu savaşın hakkını verdiler. Ramazan'ın dördüncü günü savaş bütün günü devam etti. İkindi vaktinde Mısır ve Suriye ordusu galip geldi. Moğol ordusu kaybetti. Dağlara kaçmaya başladılar. Sultan Nasır'ın ordusu da daha doğrusu i̇bn Kesir diyor. Daha layık bir ifadeyle İbn-i Teymiye'nin ordusu diyor. Bunların peşine düştüler ve arkalarından ok yağmurunda tuttular dağ tırmananları. Böylelikle hepsi helak oldular. Tan yeri ağarınca Allah Azze ve Celle hepsini helak etti diyor. Ardından İbn-i Teymiye'yi, i̇bn Teymiye bu olayla kalmıyor. Olay biter bitmez yönünü Rafizi ve Nusayriler'e çeviriyor. Bunun arkasında Neden? Çünkü ona göre öncelikle hem bunları itikadında sapmış olan kimselerdi. Ve yine onlar ne yaptılar? Tarih tekerrürden ibarettir. Bunlar Moğollarla İşbirliği yapıyorlar. Rafizi ve Nusayriler. Tanıdık geliyor değil mi bir yerlerden şimdi? He? Mısır ve Suriye tarafına saldırıyorlar. İbni Teymiye Sultan Nasır'a bir mektup yazarak kendisinin bu Rafiziler ve Nusayriler hakkında uyarıyor. Onların durumlarını açıklıyor. Mektup yazıyor ve şöyle diyor. Diyorlar ki bunlar Moğollar ülkeye geldiği zaman Müslüman askerlerine sayılmayacak kadar kötülük ettiler. Kıbrıs'a heyet gönderdiler bazı sahil kısmına saldırdılar haçlı bayraklarını taşıdılar ha? Kıbrıs'ta Müslümanların atlarını ve silahlarını ele geçirdiler sayısını ancak Allah'ın bildiği kadar Müslümanı Kıbrıs'a taşıdılar sahildeki pazarda 20 gün pazar kurdular ve gasp edilen esir düşen Müslümanları haçlılara parayla sattılar İbni Kesir diyor ki İbni Teymiye bunu hazmedemedi yani Şialara ihanet ediyor Moğollarla beraber el ele verip Müslümanları Kıbrıs'a taşıyorlar Şam diyarından ve orada Hristiyanlara satmışlar esir olarak. İbni İbn Kesir diyor ki İbni Teymiye bunu hazmedemedi. Yani buna çok kinlenmişti yani. Moğolların gelmesine sevindiler bunlar. İslam ordusu Mısır diyarından çıkınca onların rezillikleri, rüsvaları, felaketleri ortaya çıktı. Moğollar helak olunca artık birbirlerine taziyede bulunmaya başladı Şiiler. Dediler yandık şimdi. Moğollar helak oldu ya onlara güveniyorlardı. Dediler şimdi yandık. Efendimiz İbn-i Teymiye ordu kuruyor. Dağlarda bunları kuşatıyor. Bunları tövbeye çağırıyor. Gelenlerle kısa bir münazarada bir kısmı tövbe ediyor. İbn-i Teymiye tövbe edenleri de ülke içerisine dağıtıyor. Yine yan yana bırakmıyor bunları. Ayrı ayrı dağıtıyor. Geride kalan büyük bir kısmını dağlarda kuşatıyor ve ondan sonra hepsini öldürüyor. Çünkü bunlar hem hıyanet içerisindeler Moğollarla el birliği yapmışlar. Çok büyük ihanetlerde bulunmuşlar. Ve aynı şekillerinde zaten e, itikatlarında da sapmış bir durumdalar sayılırlar. Burada daha önce Nusayri itikadına dair bir şeyleri anlatmıştık. Ve İbni Teymiye ordu kurup bunları darma duman ediyor. Evet, cihat günlerinde halk ona diyorlar. Diyor ki İbni Teymiye'ye. Moğollar saldırınca şimdi İbni Teymiye'nin namı çıkmış ya. Moğollar saldırınca biz medet ya İbni Teymiye dedik. Sen havadan bir kuş kuş gibi gelip yardım ettin. Yukarıdan geldin yardım ettin. İbni Teymiye diyor Allah'a yemin ederim o ben değildim. Bu şeytani bir haldir şeytan istiyor ki siz Allah'tan gayrından yardım isteyin. Bu yüzden sizi size böyle göstermiş. Ben böyle bir şeyden haberdar değildim. Yine bir beldede deprem olunca halk İbni Teymiye'nin oraya varıp onu kurtardığını taşların altından tek tek çıkardığını söylüyor. İbni Teymiye diyor ki ben evimdeydim öyle bir şey bilmiyorum. Ve diyor yine bu şeytandandır. Onlara dua ediyor. Bir daha öyle bir hale düşmemeleri için. Şimdi benzer bir kıssı ülkemizde de yaşandı değil mi? 17 Ağustos depremi olmuştu. Çok kişi vefat etmişti Allah rahmet etsin. Evler yıkıldı biliyorsunuz özellikle Yalova tarafları. Ülkemizde tanınan şahsiyetlerden bir tanesinin şeyhine Yalova tarafından insanlar gelmişler. Demişler ki şey deprem oldu biz enkazın altındaydık sen bizi kurtardın. O hoca da diyor ki ben öyle bir şey hatırlamıyorum ben böyle bir şey yapmadım diyor kendisine. Onun müridi de diyor ki işte evliya Allah böyledir diyor güneş gibidir aydınlattığı yeri bilmez. Yani artık yani bu adamın öyle bir şey yapmadığını söylemesi için daha ne yapması lazım yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden aynı durum İbn-i de yaşanmış. Fetava'nın birinci cildinde Abdülkadir Geylaniye şeytanın hilesini anlatıyor mesela orada. O yüzden şeytan herkese böyle hilelerle gelebilir. Ee, o yüzden Allah'a sığınmak lazım böyle bir şeyden. İnsan gözüyle gördüğünde de mutmain olur yani. Gerçekten beni taşın altından İbn-i çıkartıyor mesela. İnsan gözüyle onu gördükten sonra da belki şeyi düşebilir yani dirayete düşebilir. Evet. Şimdi ahlakı ve takvasına değinelim. Biraz da hızlandırayım inşallah. Evet. İmam İbnül Kayyım'ın şahitliğiyle İbn-i Teymi Allah çokça zikreden kişilerden de hatta diyor ki bunu e, Elvabilü Sayyip de söylüyor. Diyor ki her gün zikri sabah namazından sonra ta öğleye kadardı. Arada sırf zikri. Biraz hayret edip talebesi sormuş yani Niye bu? Hani çok zikrediyorsunuz hocam deyince o da demiş ki bu benim besinimdir, gıdamdır. Gıdamı almadan evden çıkılır mı? Yani gıda almadan evden çıkılır mı? Yani düşün bu kadar cihat, hapis, sürgün, telif içerisinde bir de günde de saatlerce de zikri var. Böyle de bir zahit bir kimse. Ve yine bazen ders yaparken bir ibareyi anlayamazsa yüzlerce defa istihbar edermiş. Bir ibareyi anlamadığında ve yine zor gelen bir konu olduğunda secde eder Allah'a yalvarırmış. Ey Adem'e öğreten, ey Musa'ya öğreten bana da öğret diye Allah'a yalvarırmış. O yüzden ilimde muvaffak olmak için, Allah'ın okuduğumuz bir şeyden bize fayda vermesi için yine Allah'a yönelmek lazım. Muvaffakiyet Allah'tandır. Her sabah sünnetle farzan arasında hususi zikri olurmuş. Kırk adet yaptığı bir zikri var. Kırk tanesi yaptığı bir zikri var sabahın. Sünnetiyle farza arasında yerinden kalkmadan yaptığı bir zikri var. Bunu da e, İbnül Kayy'in Medarucu Salik'inde söylüyor. Diyor ki, İbnül Teymi ki buna kırk gün boyunca devam edenin kalbi açılır. Bu devam edenin 40 gün kalbi açılır. Böyle abartı sayılacak derecede misafirperver ve ikrami bol bir kimseymiş. Hatta bizim Musab kardeşimiz bunu vermişti bize hatırlarsınız. İbni Teymiye'nin misafirperverliği darb-ı mesel olmuş. Yani birisi için cömert denildiği zaman İbni Teymiye kadar cömert mi? Ya da İbni Teymiye gibi cömert. Cömertlik artık onunla anılır olmuş. Yani evine münazara gelen fikri anlamda karşıtlarına bile çok ciddi şekilde ikram edermiş. E İbn-i darbu mesel yapan başka bir şey daha var. E, Şam topraklarında birine sorarlarmış nasılsın diye. Vallahi diyorlarmış ki Haccacın kılıcından kurtulduk. İbni i de dilinden kurtulduk. Daha ne isteyelim Allah'tan yani. O kadar güçlü temkidi var. O kadar hüccetle yürüyor üstüne. O yüzden diyor ki onun dilinden kurtulduk tamam yani. <gülüyor> Selametteyiz yani. Böyle darbu mesel olmuş halleri yani. İbn-i der ki cezaevinde ne zaman darlansak, kederlensek hemen onun yanına giderdik. Ve rahatlardık. Bak hepsi cezaevinde. Bir aynı binanın içerisindeler. Hepsi esir. Ne zaman diyor darlansak yanına giderdik bizi rahatlatırdı. Hiçbir zaman şikayet etmez. Cezaevinde bile huzurla dururmuş. Hatta bir seferinde serbest bırakıldığında içeride bulun içeriden çıkmama talebinde bulunuyor. Diyor ben içeride kalayım. Yani serbest bırakıyorlar onu. O içeride kalmayı teklif ediyor kendisine. Şimdi İmam Ahmet İbni Hanbel için ne diyorlar? Onun hapisten dolayı kederlenecek bir şey yoktu. Zaten evinin konforuyla hapsin konforu aynıydı yani. Böyle insanlar yani. Anlatabiliyor muyum? Aklı adamın televizyonunda kalmıyor. Böyle ekran falan. Şimdi böyle uydular, filmler, maçlar diye bir dünyası yok adamların yani. O yüzden bu asırlara kadar gelmiş ilimleri. Ha. Sonra bu şiiri bile zaten cezaevinde yazdığı şiiri. Onun ne kadar büyük bir imana sahip olduğunu gösterir. Hepimizin bildiği değil mi? Düşmanların bana ne yapabilir ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum. Nereye gitsem o benimle gelir. Hapsedilmem halvet. Sürgün edilmem, hicret, öldürülmem şehadettir. Değil mi ki göğsümde Kur'an ve sünnet vardır? Yani Kur'an ve sünneti kalbimde taşıdıktan sonra beni sürseler ne olur, beni öldürseler ne olur, beni hapsetseler ne olur? Kitap ve sünnet kalbimde zaten yani. O yüzden onun için hapis ya da dışarısı fark etmiyor. Hatta hapsi tercih etmiş bazen. Evet İbni Teymiye'nin cihadından bahsettik. Onu üstün kılan özelliklerinden bir tanesi de merhametidir. Hiddetli ve fikrini açıklarken çok net ve keskin bir alim olmasına rağmen son derece adil, merhametli ve insanlar hakkında acelece hüküm vermeyen bir şahsiyetti. Bak o kadar hiddetli ki İmam Zehebi diyor ki Allah onu kendi şerrinden korusun. O kadar hiddeti var. Hakkı açıklarken hakkın ortaya çıkması için çok gayret gösteriyor. Üslubunda da böyle bir taş baskınlık var. O yüzden diyor ki biraz sakin olsaydı daha fazla insan etrafında toplanırdı. Ama diyor tabiatı böyle. Şimdi bir gün bir düşmanın var, ölüm haberi geliyor ona. Haberi İbnül Kayyum getiriyor, müjde veriyor. O da İbnül Kayyım'a kızıyor İbnül Tayyum'e. Diyor sen bir insanın batul üzere ölmesine mi sevindin? İbnül Kayyım'ı kınıyor. Şimdi bize bir düşmanımızın haberi gelse, bir Müslümanın o hal üzere ölmesine üzülüyor. Hemen evine gidiyor, taziyelerini sunuyor, para yardımında bulunuyor. Halk bu durumu çok takdir etmiş ve onu övmüş bu davranışından dolayı. Hasmının ölümüne sevinmemiş. İbni Teymiye'yi hapse attıran Maliki kadısı Zeynuddin İbni Mahluf var. Hapse attırmak için açıkça yalan söylemekten çekinmemiş. Hikem sahibi var İbni Ataullah El İskenderi. Hikemi vardır çevrilmiştir ülkemizde değil mi? Meşhur. O da Mısır'daki İbni Teymiye'yi hapse attırmak için çeşitli taleplerde bulunuyor. Şafik adılarından birisi hakem oluyor. Mahkeme sonunda diyor ki senin söylediğin isnatların hiçbirisi İbni de yok. Yani çok fazla kişiden zulme uğramış yani hapse attırılması için. Evet i̇bn Mahluf yönetici tarafından haksız bulunuyor, gazaplanıyor. Diyor ki söyle istiyorsan hepsini idam ettireyim. Bak fırsat İbn-i Teymiye'nin eline geldi. O ona hapse attırmak istiyordu fırsat ona geldi. İbn-i Teymiye buna karşı çıkıyor. Zulme uğramamasına rağmen intikam almıyor. Diyor ki siz bunları öldürürseniz, idam ederseniz Allah'a kulluk edecek insan kalmaz. Bu kadar ince. Ve bunun üzerine İbni Mahluf diyor ki İbni Teymiye kadar Kerem sahibi birini görmedim. Biz onu öldürtmek istedik fakat başaramadık. Onun ise bizi topyekin öldürtmek fırsatı ayağına geldi. Helak edecek hepsini. O ise bizi kaçınılmaz bir ölümden kurtardı. Yani eğer sultana deseydik öldürülsün bunlar. Hak etti hepsinin başı gidecekti. Kaçınılmaz bir ölümden kurtardı. Düşmanına karşı bile bu kadar bir efendim merhameti var. Hele bir kıssası var değil mi? Allah'ın ancak büyük veli kullarından böyle bir şey Efendim sadır olur. Daha önce burada bunu anlatmıştım. İbni Teymiye'nin en önemli talebelerinden İbni Abdülhadi anlatıyor. Diyor ki Hicri 711 senesinin yani bu Moğollarla olan harpten sonra Recep ayının dördünde bana ulaştığına göre bir adam İbni Teymiye'nin kardeşi Şeyh Şerafuddin'e Kahire'deki evine geliyor ve diyor ki Mısır camisindeki bir grup İbni Teymiye'ye tuzak kurdular. Onu bir kenara çekip dövdüler. Bir de dövmüşler tuzak kurup. Şimdi Hapse atılıyor, idamla yargılanıyor, idamdan kurtuluyor, sürülüyor, kitaplarını yakıyorlar, ha kenara çekip dövüyorlar, isyan etmiyor. Ayağından kafasına batıl olan Mustafa Öztürk'ü tenkit ettiler diye ben bu ülkeden gideceğim diyor. Ya git daha yani. Hani demek sırtına kırbaç vursalar neler yapacaksın yani. İşte büyük alimlerle bunların arasındaki farkı anlamak için büyük bir örnek yani. Ahmed İbni Hanbel'in yediği işkenceyi bir Allah bilir, o bile mutasıma hakkını helal ediyor mesela. Amurriye Savaşı'ndan özellikle dolayı hakkını helal ediyor kendisine zulmedenlere mesela. İşte bu bunların büyük bir faziletidir. Evet, dayak haberi gelince o da diyor ki Asbunallahu ve nimel vakit, şeyhin bir öğrencisi kardeşinin yanında Şerafuddin'in yanında duruyor. Diyor ki bunun üzerine kalktım ve bu haber alınca Mısır'a gittim. Hüseyinilerden ve başkalardan oluşan bir grup İbn-i merak ettiler, sordular yaya ve atlı olarak bir kalabalık grup toplandılar. Gittim ve İbn-i Bahri Memlüklerin katibi olan Fahri Mescidinde bulundum. Yanında bir grup toplandı ve insanlar peş peşe gelip büyük bir kalabalık oluşturdular ve dediler ki Hüseyinlerden bir grup geldi hazır. Eğer onlara Mısır'ın tümünü yıkmalarını emredersen yıkacaklar. Yani sana yapılan bu olaydan dolayı yıkacaklar. O da neden dedi? O da dedi ki sana yapılandan ötürü. Yani İbni Teymiye'ye tuzak kurup dövmelerinden ötürü. İbni Teymiye dedi ki bu doğru olmaz, yakışmaz. Onlara da dediler ki biz sana eziyet eden... O kimselerin evlerine Allah. gideceğiz, öldüreceğiz, evlerini başlarını yıkacağız. Çünkü onlar halkın kafasını karıştırdılar ve bu fitneyi yaptılar. İbn-i Teymiye diyor bu helal olmaz. Onlar da diyor ki peki onları sana yaptığı helal mı? Biz buna sabretmeyiz. Mutlaka gidip savaşmalıyız. i̇bn Teymiye onlara engel oluyor, yapmamalarını söylüyor ama sözleri fazla uzayınca, onlar da ısrarcı olunca İbn-i Teymiye diyor ki bu hak ya benimdir, ya sizindir ya Allah'ın hakkıdır. Eğer hak benimse ben hakkımı helal ettim. Eğer hak sizinse o zaman beni dinlemeyin. Bana da fetva sormayın. Gidin istediğinizi yapın. Yani hak sizin hakkınızsa gidin istediğinizi yapın. Bana sormayın. Ha Sonra yok eğer hak Allah'ınsa bilin ki Allah dilerse hakkını dilediği şekilde alır. Bunun üzerine diyorlar ki e şimdi peki bunların sana yaptıkları helal mi olacak? Yanlarına kar mı kalacak? İbn-i Teymiye diyor ki bak şu fıkha bak subhanallah. Onlar bu yaptıkları işten dolayı sevap bile almış olabilir. Kendisini dövmelerinden ötürü. Ha? Onlar da dedi ki o zaman sen batıl yoldasın onlar da hak yolda Ecir aldılarsa. İbn-i Teymiye diyor ki sizin anladığınız gibi değil. Şöyle ki onlar iştihad edip yanılmış olabilirler. Niye? Çünkü anlatmışlar İbn-i Teymiye diye bir din düşmanı var. İnsanları Allah'ın yolundan alıyor değil mi? Böyle anlatmışlar, anlatmışlar milleti galiyana getirmişler. Bunlar da dini muhafaza etmek için, dini korumak için İbn-i saldırmış olabilirler. Yani bir affedersiniz onun, onun yan yana getirmek istemiyorum o kelimeyi ama. Bir sapık çıkmış işte milleti saptırıyor. Bunlar da gidip dinimizi koruyalım belki dediler yani. İçtihat sebebiyle yapmış olabilirler. İçtihat edip yanılan kimseye bir ecir vardır diyor. Allah Şimdi o kadar merhamet sahibi ki. Bak kendini dövene şimdi bak. Kağıt üstünde teoride bu işler çok kolaydır yani. Değil mi? Ama bunu pratikte ve bedenine eziyet gelmişken yapabilmek gerçekten kolay bir iş değil. Talebesi İbnül Kayyım o yüzden diyor ki yine Medarcu Salik'in İbn-i arkadaşları şöyle derdi. İbn-i düşmanına merhametli olduğu kadar keşke biz dostumuza merhametli olabilseydik. Hani bu kadar e, acayip bir yönü var. Şimdi Türkiye'deki hakkındaki propagandayı bir düşünün. Bir de Ürdün'de var biraz böyle kenarda köşede. Şimdi o propagandayı bir düşünün bir de bu hakkındaki şahitliğe bakın. Ne kadar bir zulüm. Yani günahı da varsa eğer Allah affetsin. Bu kadar ile onlar da temizlenmiştir yani. Bu kadar iftiranın, su yüzanın üzerine insanın günahından eser kalmaz. Evet şimdi vefatına değinelim. Tarih Hicri 728. 728. 1328. Yine şafilerden El Berzali, da önemli bir alimdir. Kendisi anlatıyor. Diyor ki son kez hapsedildiğinde Dimeş kalesindeydi. Dimeş kalesindeydi. Onun olduğu zaman da Dimeş kalesinden ezanı açıktan okuyorlar. İbn-i hapiste olduğu zaman. Ezan, hapisten ezan okunuyor açık. Cemaat içeride namaz kılıyor. Bir de e, bir talebesinden e, videosunda görmüştüm. Bir de Şeyh zamanındayken, Allah rahmet etsin, orada cemaatle namaz kılınıp ezan verilirmiş. Orada da o içeriği, tecdid, yani insanları düzeltmiş, insanları yola sokmuş, insanlara namaz kıldırırmış cezaevindeyken. E, Allah rahmet etsin. E, hapsedildikten sonra 80 hatim yapmış. Hapis zamanında. 80 hatim yapmış. Diyor ki o zaman Kur'an bana öyle bir açıldı ki yani Kur'an'dan öyle bir istifade ettim ki bundan önce hiç bu kadar açılmadı. Keşke diyor daha önce Kur'an'a bu kadar yönelseydim. Şimdi bu yönelseydim diyenin ayetlere hakkındaki yorumları toparlandığında on cildi bulmuş. Kendisi yüzden fazla tefsir okumuş. Yüzden fazla tefsir okumuş. Diyor ki keşke bu kadar kendimi Kur'an'a verebilseydim. Bak ne kadar demek ki önemli. Sen açıldıkça Allah Azze ve Celle de sana Efendim ikramda bulunuyor. Ve Şeyhülislam İbni Teymiye 81. hatmini yaparken şu ayetler okunurken vefat etti. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar güçlü hükümdarın katında yüksek bir derecede cennetlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler. Ayeti okunurken ölmüş. Rahimahullah. Kale müezzinleri vefatını minareden ilan ettiler. Kale burçlarındaki Nöbetçiler de bu haberleri etrafa yaydılar. Sabah olunca insanlar bu büyük olayı duydular, birbirlerine aktardılar. İnsanlar gelebildikleri her taraftan, hatta Ghuta'dan hatta gelip kalenin etrafını sardılar. Pazardaki, çarşıdaki insanlar dükkanı kapattılar. Saltanat naibi avlanmak için bir yere gitmişti. O yüzden devlet erkanından kimse yoktu. Bu yüzden ne yapacaklarını şaşırdılar. Kale naibi sahip Şemsuddin, Gelip cenazenin bu sahip de başka bir dinden İslam'a girmiş. Adının sonu zaten Gabriel diye bitiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Kendisine başsağlığı dileğinde bulunuluyor. Bu şey olur. Taziye sahibi oluyor. Nasıl? Abdullah İbni Mübarek öldüğü zaman Harun Reşit taziye düzenledi. Dedi ki bir de beni bana taziyede bulun. Yani ben de bir Yakınımı kaybetmiş gibiyim yani. Benden de bir parça koptu Abdullah ibn-i Mübarek'in ölümüyle. Evet. O yüzden bu sahip Şemsuddin de kendisi taziyeleri kabul ediyor. Dostları, halkı, ahbapları, alimler, çeşitli çeşitli fırkalardan insanlar kalenin etrafına gelince cezaevinin kapısını açıyorlar. İnsanlar içeri alıyorlar öldüğü odaya. Devlet erkanından, şehir ahali, ahalisinden, salihi halkından dostları, yakın arkadaşları gelip toplandılar. Cenazenin yanında oturup ağlamaya başladılar. Adeta kendi canlarına kıyacak şekilde feryat ettiler. Ben de Şeyhimiz Hafız Ebul Haccac El Mizzi ile beraber orada hazırdım. Şimdi Mizzi onun çok samimi arkadaşı ölümünde de orada yanında. Şeyh İbn Teymiye'nin yüzünü açtım. Yüzüne baktım öptüm. Başında ucu iğneyle tutturulmuş bir sarık vardı. Başında kendisinden ayrıldığımız zamankine daha biraz fazla beyaz saçlar çıkmıştı. Son zamanında saçı biraz daha ağırmış yani. Ee, sonra şeyeyse Mibin Taymi'nin cenazesi oradaki bir mescide götürülerek yıkamaya başladılar. Yıkamada yıkama işlemine yardımcı olacak başkasını kimseyi bırakmadık. Şeyhimiz Hafız el-Mizzî ilim ve iman ehli bir grup bu yıkama işine yardımcı oldular. Yıkama tamamlanır tamamlanmaz kale insanlarla doldu. Kalede ağlama, övme, dua etme, rahmet dileme sesleriyle büyük bir uluntu meydana geldi. Sonra onu camiye götürmek için imadiye yoluna Koyuldular. Cenazeyi Emevi Camisi'ne götürdüler. Meşhur Emevi Camisi'ne götürdüler. Cenazenin önünde arkasında sağında solunda sayılarını ancak Yüce Allah'ın bileceği kadar insan vardı. O esnada adamın biri yüksek bir yere çıktı ve yüksek sesle ehl-i sünnet ve cemaat imamlarının cenazesi işte böyle olur diye bağırdı. Oradaki diğer insanlar da ağladılar. Bu çığlığın duyulduğu esnada diğer insanlar da büyük bir gürültüyle ağlaştılar. Şeyhülislam bin Teymiye Maksure yanındaki cenaze yerine konuldu. İnsanlar kalabalıktan ötürü saf düzenine giremediğinden dolayı içli dışlı karışık bir vaziyetten namaza durdular. İzdihamdan ötürü. Ancak kalabalıktan ötürü hiç kimse caminin içinde sokaklarda, caddelerde secde etme imkanı bulamadılar. Etraf izdiham içerisinde. Yüz binlerce insan gelmiş. Öyle ezanının vakti yaklaşmış insanlar her mekandan gelip oraya toplanmıştı. İnsanlardan bir kısmı da o gün yeme içme imkanı bulamadıklarından ötürü oruca niyetlendiler. O kadar hareket edemediler yerlerinden. Kalabanın haddi yoktu. Öyle ezan okunduktan sonra adete aykırı olarak saray kapısının yanında namaza duruldu. Namaz kılındıktan sonra e, Naib geldi. Orada i̇bn temiyenin cenaze namazını kıldırdı. Naib, Şeyh Alaaddin el Harrati idi. Sonra insanlar önceki saflardan da aktardığımız gibi caminin şehrin kapılarından çıkıp ilerlediler. Bir bölgede toplandılar. Bazıları da camide namaz kıldıktan sonra beklemedi ve İbni Teymiye'yi e, Sufiye mezarlığına gömdüler. Şu an İbn Teymiye'nin mezarlığı e, Suriye'de ya bir okulun bahçesinde ya da bir devlet dairesinin bahçesinde duruyor. Kabri. Şu an hala kabri duruyor ama işte bu şialar mezar taşını falan kırmışlar. Biraz böyle mezarlan biraz tahrip etmişler etrafını. Hemen dibinde İbni Kesir vardır. Sol arka çaprazında da Hafız El Mizzi vardır. Beraber e, onlar orada yatmaktadırlar. Herkes kendi kendine ağlayıp tekbirler getirdiler. İbni Teymi'yi övdüler. Dua ettiler. Kasideler yazdılar. Ölümüne üzüldüler. Kısaca demek istediğimiz şudur ki o gün Emevilerden beri Dimeşk'te daha önce misli görülmemiş bir gün oldu. Bu vesileyle büyük bir kalabalık toplandı. İbn-i Teymiye ondan sonra işte gömüldü. Cenaze merasimine iştirak eden insanların sayısını tespit etmek mümkün olmadı. Ama diyebiliriz ki şehir halkından, kırsaldan küçük, büyük herkes merasime katıldı. Sadece üç kişi katılmadı. Onlar i̇bn Cümle, Sadr ve Kafçozi, bir tane gayrimüslim, bir tane rafizi, bir tane batini. Bu kişiler bu törende dışarı çıktıkları takdirde insanların onları öldüreceklerini bildiğinden korkup gizlendiler. İbn-i ölmüş millet Feryat fidank figyan ediyor. Bunlar da düşmanları çıkarlarsa bizi öldürürler diye çıkmamışlar, evlerine kapanmışlar. Şeyhimiz Allame Burhaneddin El-Fezari üç gün sureyle İbn-i mezarını ziyaret etti. Şafii ulemasından bir grup üç gün boyunca İbn-i mezarına gitti. Burhaneddin el vakarlı ve heybetli bir şekilde atına binerek İbn-i mezarını ziyarete gidiyordu. İbn-i Teymiye için ardından çok hatim indirildi. Vefatından sonra bazı kimseler onun hakkında hayret verici salih rüyalar gördüler. Onlar rüyasında feraizle alakalı sorular sordular. İbn-i Teymiye sorularına cevap verdi. Ee, i̇nsanlar onun cenaze suyunu teberrük için içtiler. Sarığının parçalarını kesip açık arttırmayla sattılar. Kendisi için birçok mersiye uzun kasideler söylendi. Onun için birçok alim tarafından biyografiler yazıldı. Hafız i̇bn Recep Receb Elhanbeli. O da İbn-i Teymiye'nin talebesi İbn Kayyim'in talebesi İbn Recep büyük bir hadis alemi. büyük bir e, e, imamdır. Diyor ki yakın ve uzak Yemen'e Çine varıncaya kadar İslam ülkelerinin pek çok yerinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kervancıların haber verdiğine göre Çin'in en uzak yerinde cuma günü namaz için yapılan çağrıda dediler ki Es-salatu ala tercümanul Kur'an. Haydi Kur'an'ın Kur'an tercümanının namazına diye İnsanlara nida etmişler. Orada dahi gıyabi cenaze namazı kılınmış. Dünyanın her tarafında o zaman efendim onun için namaz kılınmış. Evet geriye çok fazla eser bıraktı. Bunu da değinip inşallah bitireyim. Hakkınızı helal edin. Biraz uzattım. Ama dediğim gibi yani bunun üstüne 5-6 saat daha koysak bu kadar bir hayat bitmez yani. Evet. Hayatı mücadele ve hapislerle geçen i̇bn Teymiye'nin yine bu mücadelesinin bir parçası olarak... Çeşitli konularda birçok telifi vardır. Hatta İslam dünyasının en sağlam ve lüt müelliflerinden biri olduğu bilinir. İbnül Kayyim, İbni Teymiye'nin eserlerinin bir listesini Esma'u Şeyhül İslam İbni Teymiye adlı eserde listelemiş. Kimisine göre 300 eseri var. Kimisine göre 400 eseri var. Müsteşrikler var. Yani Batılı olup doğu ilimleriyle uğraşanlar var ya müsteşrikler. Doğu ilimleriyle uğraşanların. Bunların en meşhurlarından Burak Elman var. Onun eserinde diyor ki İbni Teymiye'nin adı geçen 702 tane eseri var. Yani çeşitli başlıklarda 702 eser söylüyor Burak Elman. Hatta imam Zehebi diyor ki bazı ziyaret ettiğim yerlerde İbni Teymiye ye ait daha önce hiç bilmediğim eserler gördüm. Yani yazmış, yollamış, bir soruya cevap vermiş vesaire. Talebesidir, arkadaşıdır, onun bile bilmediği eserlerini görmüş yani. Bu kadar e, yoğun bir şekilde tehlifi olmuş. Eserleri arasında evet genel olarak bilinen eseri Mecmu'l-Fetavah değil mi? Meşhur eseri ilk olarak 38 ciltte toplanmış. Fakat daha önce şu anki bu Kürdistan bölgesi var ya orada da daha önce yine İbn-i Teymiye'nin eserlerinin bir toplama çatışması var, çalışması var. Ee, daha sonra Necidli bir alimin 38 ciltte Fetava'yı topluyorlar. Fakat Fetava içerisinde olmayan da çok çok fazla eseri var. Fetava'nın hacminin çok ötesinde de Fetava içinde olmayan eserleri var. Şimdi Akay'de dair El-Akidetül Vasitiyye Evet ülkemizde de biliyorsunuz iki tane tercü şey vardır, tercümesi var. Hatta Vasitiyye üzerine Talikler diye küçük küçük Şehzadi'nin İbni Huseymi'nin de kitapçıkları çıktı. Ee, Vasit kadılarından Raduittin Elvasiti'nin üzerine yazmıştır. Akayda dair bir metindir. Guraba yayınlarında iki tane şerhi vardır. Birisi Şeyh İbni birisi de Mısırlı Şeyhlerden Herras'ın şerhidir. İkinci eseri minhac Sunne Çok çok önemli eserlerindendir. İmamiye şiasından bir telif dört ciltlik çıkıyor. Moğollar kendi parasıyla buna finanse ediyorlar. Minhacül Kerame adıyla İslam alemine dağıtıyorlar. O kadar tehlikeli bir eser ki ehli sünnetin usulüyle ehli sünneti vurmaya çalışıyor. Yani mesela işte bid'atlerden bahsetmiş işte yani bizim kabullerimiz üzerinden saldırmış yani. İbn Teymiyye'ye esnada cezaevinde yönetici İbn Teymiye'den buna cevap vermesini istiyor. O da Minhacül Kerameye, Minhacü's-Sünne diye 4 ciltte dört cilt karşılık veriyor. Öyle ki İbn Teymiyye'nin düşmanları bile bu eserine övgü şiirleri yazmıştır. Hatta çok yoğun kendisinde tasavvuf gayreti bulunan yani çok şiddetli bir mutasavvıf olan şey Yusuf Nebhani var. Yusuf Nebhani. Şairdir, Suriyeli. İbn Teymiyye'ye tevessülle alakalı bir reddiyesinin mukaddemesinde diyor ki: minhacüs eserini yazarak ehli sünnetin şerefini kurtaran İbn Teymiyye'ye reddiyemdir." O kadar bu minhacüs önemli. Şimdi adam gelmiş Minhacü's-Sunne eserinde "Kullu bid'atin dalalet" rivayetini getirmiş. Değil mi? Tüm bidatlar dalalettir. Ebu Hureyre'nin de sonuna ilavesiyle ateştedir. Değil mi? Ne kadar bidat varsa da ateştedir. Tüm dalaletler ateştedir. Bu rivayeti getiriyor sonra diyor, söyleyin bakayım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü ikinci ezan yaptı mı? Yapmadı. Ebu Bekir yaptı, yap, Ömer yaptı. Kim yaptı diyor ikinci ezanı? Hazreti Osman yaptı. O zaman diyor bu Resulullah'ın Ebu Bekir'in Ömer'in yoluna muhalefet etmiştir bidat İçindedir hadi onu ateşle diyor itham edin. Bu da cevap veriyor diyor ki dinle ey ahmak. Nureddin Hoca diyor ki bazen diyor açıyorum böyle bir şey gelmiyor insana diyor yani onun o his diyor insan bir etkileniyor. Evet diyor Osman çıkardı Ali de devam ettirdi diyor. O zaman diyor Ali'ye söyle aynısını. Sorusuna cevap, sorusuna cevap, sorusuna cevap şeklinde bayağı yoğun bir eser. İmam Zehebi Allah razı olsun bunu ihtisar etmiş, özetlemiş. Türkçe'de de çevrilmiş bu. El-Münteka diye. Tavsiye ederim. E, bunu alıp istifade edebilirsiniz. Evet daha başka eserleri de var. İktiza-ı Müstakim. Bunu da Pınar yayınları bastı. Geçmişte Tevhid yayınları da basmıştı zannediyorsam. Çok çok önemli bir eserdir. Tavsiye ederim. Yine Es-Sarim-ül Ala Resul. Bu da elhamdülillah bir iki hafta önce tercüme edildi. Bu da nedir? Asaf As isminde bir Hristiyan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sövmüş. İbni Teymiye halkı toplamış. Kralın kapısına dayanmış. Bu adamın öldürülmesini istemiş. Ortalık biraz karışınca İbn-i Teymiye'ye cezaevine atmışlar. İbn-i de bir rivayet cezaevinde. Bir rivayet cezaevinden çıktıktan hemen sonra 7 gün gibi 10 diyen var, 13 diyen var, 7 diyen var. Allah-u Alem bilmiyoruz ama Şeyh Süleyman Ulvan diyor ki bu böyle bir hacimde, böyle bir nitelikte bundan hızlı yazılmış kitap bilinmiyor diyor. O da oturuyor Esarimil ala Alaşatimil Resul diye kitap yazıyor. Çok geniş bir kitaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden başlayarak ta i̇bn kendisine kadar Allah Resulü'ne sövmenin hükmüne dair ve bununla ilgili konularda geniş bir çalışma yapmış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle hadsizlik edenlere karşı çekilmiş kılıçlar. Kitabın adı bile gerçekten çok güzel. Bunu da tavsiye ederim çıktı. Çok harika bir eser. Ve yine El-Akidetül Hamaviye var. Bu da tercüme edildi. Yine Tedmuriye. Resalesi. Bu da tercüme edildi. Yine bunlar akayda dair. Kitabul İman, Redde Alel Bekri, Tevesül ve istigası konularında Bekriye yazdığı kitabı. Beyan Telbüsü'l Cehmiye, Cehmiye fırkasına dair yazılmış efendim kitap. Kitabul Furkan, Türkçe'ye ilk çevrilen kitaplarından bir tanesidir. Pek çok yayın evinde vardır. Bilindiği gibi kuraba yayınlarında da vardır. Rahmanın dostlarıyla şeytanın dostları arasındaki fark diye çevrilmiştir. Evet, Kitab-ul Ubudiye. Yine İbnü Teymiye'nin Akayda dair eserlerinden bir tanesi. Tefsire dair Mukaddime fi Usulü Tefsir. Bunu cezaevinden İbnül Kayyime göndermiş. İbnül Kayyim diyor, hayret ettim şey görünce, muhtevasını görünce. İmam, o yüzden e, Zerkeşi, Suyuti gibi tefsir hakkında yazan pek çok kişi bu kitaptan istifade ettiğini söylemektedir. Ve yine tefsire dair 15-16 eseri vardır. Tefsire usulüne dair. Hadise dair ondan fazla eseri vardır. Bunlardan birisi kendisinin rivayetiyle kırk olan kırk hadistir. 40 hadisi rivayet etmiş kendi isnadıyla. Bu kırk hadisin içerisinde beş yaşında, altı yaşında, yedi yaşında rivayet ettiği hadisler var. O yaşlardayken hadis dinlemiş. Usule dair yazdığı yirmiye yakın eser vardır. Bunlardan birisi de Raf'ul Melam'dır. Guraba yayınları bastı. Allah için alın. Okuyun derim. Önemli bir usul eseridir. Önemli bir bakış açısı veriyor. Büyük bir yanlış anlayışımızı kapatıyor. Bugünde de verilecek ödüllerden bir tanesidir inşallah. Bir beş dakika daha dayanırsanız bitireceğiz. Felsefe ve mantığa dair yazdığı Alal Mantıkayyin ve Nakzul Mantık diye bir eseri var. Yine muhteşem eseri Derutearuz-ı Akıl ve Nakıl adlı eseri vardır. Aklın ve naklin çatışması, aklın nakille olan ilişkisi vesaire böyle derin geniş bir eseri var. Yönetime dair eserlerinden en önemlisi Es siyasetü şer'iye. Aynı şekilde yine mesela Mardin fetvası vardır. Bu Mardin fetvasını Amerikalılar diyalogçularla beraber Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Mardin fetvasının geçersizliğine dair bir bu devirde geçmez, geçmesin bu devirde diye bir sempozyum düzenlediler. Dünyanın her tarafından çeşitli tırnak arasında ilim ehlini toplamışlar. Mardin fetvası geçersizdir. Çünkü şu an bazı cihadi akımlar ya da yöneticilerle problem yaşayan bazı fırkaların Mardin fetvasından iktibaslarda bulunması, onu dayanak alması. Bunları rahatsız etmiş ki Amerikalılar bu işe dertlenip üniversitede bir sempozum yaptılar ve Diyanet'i bu konuda açıklamaya davet ettiler. Diyaneti, Türkiye Diyaneti'ni. Ve o zaman Mehmet Görmez kalktı. Ne ben ne başkası bunun hükmünü kaldırabilecek potansiyele sahip değiliz dedi. Dedi ki biz bunun hükmünü, geçerliğini, geçersizliği hakkında konuşabilecek durumda değiliz. O zaman Hatta o zaman Milat Gazetesi olsa gerek. bu Bekir Sifil'in de bir yazısı var. Arşivinde duruyor. Diyor ki bizim haddimiz değil bunun yani. Bir alimin verdiği bir eserin geçerliliğini, geçersizliğini bu bize düşmez diye buradakiler müdafaa ettiler. <gülüyor> Hristiyanlığa karşı yazdığı 3-4 eseri var. Bunlardan en önemlisi el cevabu el cevabu sahih limen beddele din el mesih. Hristiyanların itikadına dair önemli tenkitler içeren güzel bir kitap. Türkçe'de de çok fazla çevirisi vardır. 50'den fazla belki ayrı kitap vardır İbni Teymiye ye. ve hala çeviriler devam ediyor. İsteriz ki münacüsünde çevrilsin. Ha? İsteriz ki bu Hristiyanlığa dair yazılmış kitap hakkıyla ile çevrilsin ve okunsun. Eserlerinden dediğim gibi bahsettik. Sayısı yüzleri aşmış, hatta Brokelmana göre 702'ye çıkmış ve dört kadar, dört beş kadar da dil bildiği İbranice, İngilizce, Türkçe, Arapça bildiği diller arasında. Gidip İbranice öğrenmiş. Efendim İngilizce öğrenmiş, Türkçe öğrenmiş. Böyle de yabancı dil biliyor. Talebeleri en meşhur talebesi şüphesiz ki İbn Kayyim el Cevziyeden başka en fakih talebesi sayılan Şemsuddin İbn al Muflih. Şemsuddin İbni Abdülhadi İbnülkadil Cebel Vasıttaki Rufailer'in tarikatının Şeyhinin oğlu İmamuddin Elvasiti Ummu Zeynep Şimdi Bayan hocalı talebeleri de var hadisçi Hafız Haccaç El Mizzi Hem arkadaşıdır Hem de ondan istifade etmiştir çünkü Mizzi de çok büyük bir alimdir İmam Hafız El Mizzi'nin Hadis ilmindeki yeri diye Türkçede bir kitap var Muazzamdır Büyük alim, tarihçi, hadisçi Hafız Zehebi Ve yine hepimizin tanıdığı tefsir sahibi İbn Kesir. İbn Teymiye'nin en önemli talebeleridir. Bunların dışında da onlarca talebesi vardır. İbn Kayyim el sadece hocasıyla sadık bir talebe olarak kalmamış. Onun görüşlerinin yayılmasında hizmet etmekle kalmamış aynı zamanda beraber sorgulanıp hapiste yatarak her türlü sıkıntı ve mihneti onunla paylaşmıştır. Hatta talebeleri o hapisteyken ondan istifade edebilmek için karakol önüne gelir, kavga çıkarır. Bir iki günlüğüne kendilerini hapse attırırlar ki i̇bn Teymiye'den istifade etsinler. O kadar talebelerinden, talebelerinin böyle bir şey var. Şimdi süremiz çok ilerlediği için burada birkaç bölüm ayırmıştım. Alimlerin hakkındaki sözleri. Efendim onun senediyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu zamana, İbn-i Teymiye'den de daha bu zamana kadar uzanan bir ilmi senet. Efendim hakkındaki bazı iddialar, bu iddialara cevaplar bunlara değinecek olursam süre daha da artar. Bunlara inşallah başka bir zaman ya da yazılı olarak gruba atarım. Sadece ona olan övgülerle alakalı Zehebi'nin bir sözünü söyleyeyim. Burada bitirelim. Ee, yani yetemedik onun hayatına yani. İmam Zehebi diyor ki ben makam ve rükun yani Kabe'nin yanında makam ve rükun arasında gözlerimle onun gibisini görmedim diye yemin etsem ederim. Yani gözüm onun gibisini görmedi. Yemin etsem ederim Kabe'nin yanında. Ve yüzlerce alim görmüş Zehbi ve yüzlerce binlerce de de okumuş. Diyor ki ne gözlerim onun gibisini görmüştür ne de kendi gözleri onun gibisini görmüştür. O yüzden çok çok fazla alim onu övmüş. Ona Şeyhülislam demiş. Hakkıyla Şeyhülislam demiş. O zaman ilim ehlinden bir zat kim Şeyhülislam İbni Teymiye kim İbni Teymiye Şeyhülislam derse kafirdir diyor bir tanesi. Bir e, ilim ehli. Allah onu da affetsin. Kendisine gelen bir bilgiyle artık amel etti ya da bilmiyoruz. Çünkü Molla Elülkari ve daha başkaları, İmam Alusi, o zatın bu kanaatinde hatalı olduğunu, kendisine yanlış bir kanaat geldiği yönünde bir bilgide bulunuyor. Bedrüddine Ayni de cevap veriyor ona. Bir esere yazdığı takdimde Bedrüddin aynı diyor ki, diyor ki işte bu kim İbn-i Teymiye, İbn Teymiye Şeyhülislam derse kafirdir diyor ya. o da diyor ki ben kâle İbn-i kâfir fe kâfir ve men kâle İbn-i Teymiye fâsık fe fâsık.'' Kim i̇bn Teymiye kafirdir derse kafirdir. Ve kim i̇bn Teymiye fasık derse fasıktır. Talebesi diyor ki şeyh gerçekten tekfir ediyor musun? Diyor evet ediyorum. Kim i̇bn Teymiye kafirdir derse kafirdir diyor. Bedrüddin'i aynı. O da önemli büyük alimlerdendir. Ee, ve yine çağımızın önemli muhakkiklerinden hala hayatta olan yaşı 70-80'e gelmiş Beşşar Avad Maruf Hoca var. Allah ömrünü bereketlendirsin. O da diyor ki ben kendisi tarihçi, muhakkik bütün alimleri görün eserlerini okumuş tabakatlara vakıf yani çok fazla siyer görmüş. Ben diyor hayatımda İbn Teymiye gibi birini görmedim, okumadım. Öyle bir öyle birini daha görmedim yani. Böyle kendisini çağımızda da tesbih etmişler. yüce Allah azze ve celle kendisine rahmetiyle muamele etsin. Amin. İnşallah bugün ona yer ayırmak istedim. olur ki Allah azze ve celle de bizi onun hayatından, ilminden, ibret alanlardan, ha böyle çeki düzen verip onun gibi yaşamaya gayret edenlerden sloganik olarak böyle İbni Teymiyecilik falan değil de gerçekten ibret alınacak, örnek alınacak alimlerden bir alim olarak görüp harekete geçenlerden eylesin. Bu, bu maksatla bunu inşallah biraz uzunca yer ayırdım. Haftaya inşallah Risale'ye gireceğiz. Haftaya inşallah başlarız. Allah Azze ve Celle ona rahmetiyle muamele eylesin, şefaatine nail eylesin. Evet burada son verelim. Ahiret davana en elhamdülillahi rabbil alemin.